Zihnimde tiyatro Zihninizin tiyatrosuna hoş geldiniz. Önümüzdeki dakikalarda kendinizde olan her şeyi görüp hissedeceksiniz. Konsantre olmalısınız. Çünkü görüntüleri siz yaratacaksınız. Gözlerinizi kapatın. ...ve hayal edin. Sonsuz bir karanlık. Tamamen boşluktasınız. Hayal edin. Karanlığın ortasında... ...beyaz. Küçük bir nokta hayal edin. Beyaz nokta... ...yavaş yavaş büyüyor. Ve karanlığı kaplıyor. Şu anda her şey beyaz... Çok üşümeye başladığınızı hissediyorsunuz. Şimdi beyaz bir boşlukta duruyorsunuz. Hiçbir referansınız yok. Hareket edemiyor. Nefes alamıyorsunuz. Birdenbire başınızdan sıcak suların aktığını hissediyorsunuz. Isının yavaşça başınızdan Vücudunuza aktığını hissediyorsunuz. Isı başınızda, omuzlarınızda, karnınızda ve bacaklarınızda. Tüyleriniz diken diken olmuş. Ve tekrardan nefes alabiliyorsunuz. Fakat sıcaklık artıyor. Çünkü su şu anda büyük bir ateşin önünde duruyorsunuz. Baktığınız her yerde alevler var. Ateşin sesini duyuyorsunuz. Alevleri izliyorsunuz. Sıcaklık artıyor. Artıyor. Artıyor. Birden bire Alevlerin olmadığı bir çıkış yolu görüyorsunuz. İçinizdeki adrenalin artıyor. Ve alevlerin arasındaki yolda koşabildiğiniz kadar hızlı koşuyorsunuz. Fakat içinde bulunduğunuz oda duvarlarla kapatılmış. Ellerinizi duvara yaslıyorsunuz. Ve son gücünüzle itebildiğiniz kadar itiyorsunuz. İterken soğuk yüzeyinin vücudunuzun ön kısmında hissediyorsunuz. Fakat vücudunuz arkasında kalan ısıyı hissediyor. Daha güçlü itiyorsunuz ve duvar yavaş yavaş hareket ediyor. Sonunda duvarı deviriyorsunuz. Uçsuz bucaksız. Bir kumsalda yapayanlısınız. Serin rüzgarı vücudunuzda hissediyorsunuz ve derin derin nefes alıp veriyorsunuz. Çıplak ayaklarınızın altındaki kumu hissediyorsunuz. Kumsalda oturuyor ve dalgaları seyrediyorsunuz. Dalgaları Yoğun bir şekilde izlerken sakinleşiyorsunuz. Bütün stres gidiyor ve tamamen rahatlıyorsunuz. Dalgaların sonsuz iniş çıkışları sizi hipnotize ediyor. Su sizi cezbediyor. Yavaş yavaş kalkıyorsunuz ve, do ve denize doğru yürüyorsunuz. Suyun soğukluğunu ayaklarınızda hissediyorsunuz. Yürümeye devam ediyorsunuz. Baldırlarınızda, dizlerinizde, gövdenizde, göğsünüzde ve son olarak başınızda hissediyorsunuz. Belirsiz bir süre boyunca suyun üzerinde süzülüyorsunuz. Suyun rengi değişiyor. Mavi, gri, kahverengi, kırmızı, mavi. Akıntı şiddetleniyor. Ve şimdi iki kara parçasının arasında yüzdüğünüzü görüyorsunuz. Hayal edin. Dünyanın bütün sularında süzülüyorsunuz. Hayal edin. Artık su yok. Yüzmeye devam ediyorsunuz. Hayal edin. Süzülüyorsunuz. Hayal edin. Zihnimde teatro teatro